Bismillahirrahmanirrahim. sure Suresi Mekke'den nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 ve 2. Hamt o Allah'a ki göklerde ve yerde bulunanlar kendisine aittir. Ahirette de hamt onadır. O hakimdir, kadîrdir. Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir o rahimdir, kafurdur. Allah subhanehu ve teala yüce zatından haber vererek dünya ahirette mutlak ilmin kendisine mahsus olduğunu bildiriyor. Çünkü dünyalı ahiret ehline lütuflarla ihsanda bulunan her şeyin maliki ve her şeyin hakimi olan odur. 3 ve 4 5, 6 Küfredenler dediler ki Kıyamet saati bize, gel, bize gelmeyecektir. De ki, hayır, kaybı bilen Rabbama and olsun ki o saat muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Ondan daha küçüğü de daha büyüğü de istisnasız mutlaka apaçık kitaptadır. İman etmiş olup da salih amel işleyenleri mükafatlandırması için İnsanlara muafiret ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır. Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmaya yeltenenlere de, hiç de onlara çetin ve elim bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görürler ki sana Rabbinden indirilmiş olan hakkın kendisidir ve aziz, hamid olan dostu yoluna iletmektedir. Allah Teala Resulüne kıyametin vuku bulacağı konusunda Rabb'ine kasem etmesini emretti. Üç ayetten birisi bunu budur. Bunun dördüncüsü yoktur. Küfür ehli inat edip kıyametin vukuunu inkar ettiklerinde Allahü Teala Resulüne yüce Rabb'ine kasem etmesini emretmekte bu ayetten birincisi Yunus suresindeki o gerçek mi diye senden haber sorarlar. De ki, Rabbime and olsun ki o muhakkak gerçektir. Elbette siz onu aziz bırakacak değilsiniz. İkincisi ise bu suredeki bu ayeti celledir. Küfredenler dediler ki, kıyamet saati bize gelmeyecektir. De ki, hayır kaybı bilen Rabbime and olsun ki o saat muhakkak size gelecektir. Üçüncüsü ise, Tegabün suresindeki o küfredenler öldükten sonra katiyen dirilmeyeceklerini ileri sürdüler de ki eğer Rabbime andolsun ki muhakkak dirileceksiniz ve sonra yaptıklarını size bildirilecektir evet Allah subhanahu ve teala bu surede hayır kaybı bilen Rabbime andolsun ki dedikten sonra bu saatin gelişini tehdit edip belirleyen tasife devam ediyor göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir buyurmuştur. Sonra bedenlerin yeniden diriltilip fiyametin kopması konusundaki hikmetini beyan ederek iman etmiş olup da salih amel işleyenleri mükafatlandırması için iş tonlara ve cömertçi verilmiş bir rızık vardır buyurmuştur. 7, 8 ve 9 küfretmiş olanlar dediler ki siz dedik dedik parçalanıp dağıldığınız zaman muhakkak sizin yeni bir yaratılışta bulunacağınıza haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa kendisinde bir delilik mi vardır? Hayır. Ahirete inanmayanlar azapladırlar. Uzak bir sapıklık içinde. Gökten de ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Biz istersek onları yerin dibine geçirir veya üzerlerine gökten parçalar indiririz. Muhakkak ki bunda Allah'a yönelen her kul için bir ayet vardır. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın mülhit kafirlerin kıyametin kopacağını uzak gördükleri ve bunu haber veren Allah resulünü istihza ile karşıladıklarını bildirdiği ayetlerdendir. Allah subhanahu ve teala dizleri ahirete iman eden ve kıyametin kopmasına iman eden, hesabı tasdik eden insanlardan eylesin. 10 ve 11 Andolsun ki Davut'a katımızdan yutuf ihsan ettik. Ey dağlar onunla birlikte siz de tesbih edin ve kuşlar da ona o da demiri yumuşak kıldık. Evet. Ona demiri yumuşak kıldık geniş ruhlar yap ve dokunmasını sağlam tut diye ve salih ameller işleyin muhakkak ki ben yapmakta olduğum şeyi görelim Allah subhanahu ve teala kulu ve resulü davud aleyhisselama verdiği nimetleri ve ihsan ettiği apaçık yutufları haber veriyor hem peygamberliği hem de sarsılmaz gücü sayısı çok donanmış orduları emrine verdiğini güzel sesi ihsan ettiğini bildiriyor. Öyle ki o tesbih çektiği zaman sert dağların da kendisiyle birlikte tesbih çektiğini sert ve katı kayaların dize geldiğini uçan kuşların onun önünde durduklarını sabah akşam gidip gelip kuşların değişik dillerle konuştuklarını bildiriyor. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz gecileyin Kur'an okuyan Ebu Musa eleşar'ın sesini duyunca durmuş ve kıraatını dinlemiş sonra şöyle buyurmuş buna Davut ailesinin mezmurlarından bir mezmur verilmiştir buyurmuştur evet. 12 ve 13 Süleyman'a da rüzgarı musahhar kıldık gündüz estiğinde gidişi bir aylık mesafedir akşamleyinde gelişi bir aylık mesafedir ve onun için su gibi erimiş bakır akıttık cinlerden de Rabbinin izniyle Elinin altında iş göreni verdik. Onlardan her kim bizim emrimizden çıkarsa onun alevini, ateşini, azalini sattırırız. Onlar kalelerden, heykellerden, büyük havuzlara benzer çanaklardan ve taşınması güç kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı. Ey Davut Hanedanı şükrederek çalışın. Kullarımdan pek azı şükredicidir. oku ve Kuvveti'yle devam eden ayetlerde Davud Aleyhisselam'a verdiği nimetleri zikredince buna bağlı olarak Süleyman Aleyhisselam'a verdiği nimetleri de zikrediyor. Rüzgarları onun emrine verdiğini ve sergisini gündüzün bir ay geceleyin bir aylık mesafeye taşıttığını bildiriyor. Ve dinleri de onun emrine verdiğini, her istediğini onlara yaptıklarını ve kullarımdan pek az şükredicidir buyurmuştur. 14. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünü onlara ancak DNA'yı yiyen canlı fark ettirdi. Yine düşünce ortaya çıktı ki eğer onlar kaybı bilselerdi horlayıcı azap içinde kalmazlardı. Bu da her şeyi bildiğini iddia eden ve cinler her şeyi görür bilir dediklerine Allah Azze ve Celle'nin bir ceptiyesidir. Allahü Teala Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm keyfiyetini haber vererek cinlerden onun emrine müşahar kılınıp av işlerde çalıştırılanların onun ölümünü nasıl görmediklerini bildiriyor. Evet, bir kurt dayandığı bastonu yeyip bitirince o da ondan düşünce öldüğünü fark ediyorlar. Evet, 15, 16 ve 17 Seberliler için yurtlarında bir ayet vardı. Sağlı sollu iki bahçe. Rabbimizin mızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir belde ve bağışlayan bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Böylece biz de üzerlerine selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, ılgınlık ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. İşte böylece küfretmiş olmalarından ötürü onları cezalandırdık. Biz küfredenlerden başkasını cezalandırır mıyız? Yemen halkına ve krall krallarına Sebeliler denildi. Tubbalar bunlardandı. Süleyman Peygamber'in eşi olan Belkıs da bunlardandı. Ülkelerinde rahat ve nimet içerisinde herkesi imrendirecek yaşarlardı. Rızıklarının bolluğu, ekinlerinin ve meyvelerinin çokluğu onların rahat yaşamasını sağlamıştı. Allah subhanahu ve teala verdiği rızıktan yiyip kendisinin birliğini kabul ederek şükretmeleri ve kulluk yapmaları için kendilerine peygamber göndermişti. Allah'ın dilediği sürece onlar böylece kaldılar. Sonra kendilerine emredilenden yüz çevirdiler. Bunun üzerine, üzerlerine sel gönderilerek cezalandırıldılar ve sebe diyarı yerle bir oldu. 18 ve 19 Onlarla mübarek kıldığımız kasabalar arasında görülebilen kasabalar var ettik. Ve orada gezilebilecek belirli yerler yaptık. Orada geceleri ve gündüzleri emniyet içerisinde gezildi. Fakat onlar dediler ki Rabbimiz Yolculuklarımızın arasını uzaklaştır Ve kendi öz nefislerine Zulmettiler Biz de onları kılı kılıverdik Darmadağınık ettik yaptık ki bunda çok sabreden Ve çok şükreden herkes için Ayetler vardır Allah subhanahu ve teala Onların içinde bulunduğu Mutlu ve huzurlu hali Rahat hayatı, geniş imkanları birbirine bağlanan kasabaları ve imlendirici refahı hatırlatıyor. Ağaçların çokluğu, ekimlerinin ve meyvelerinin fazlalığına rağmen, yolculuğun kolay olduğunu, hiçbir yolcunun beraberinde su ve azık taşıma gereğini duymadığını, istediği yere indiği zaman orada su ve meyve bulabildiğini, bir kasabada sabah yemeğini yiyip, akşam yemeğini bir başka kasabada yediğini, dilediği kadar yolda yürüdüğünü beyan ediyor. Evet. Görülebilen kasabalar misafirlerin tanıdıkları ve apaçık bilinen birinde sabah yemeği diğerinde akşam yemeğini yiyebildikleri kadar belirgin şehirler demektir. Bunun için ayetin devamında orada gezilecek belirli yerler yaptık. Orada misafirin muhtaç olduğu gezilecek yerlerin hepsini halk ettik. Fakat onlar Rabbimiz yolculuklarımızın arasını uzaklaştır ve kendi öz nefislerimize kendi nefislerine Evet. bu sözü söyleişlerinin sebebi kendilerine verilen nimete şımarmış olmalarındandır evet. 20 ve 21 Ancak çünkü iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmış ve müminlerden birçokluluk hariç ona tabi olmuşlardır Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak biz ahirete inananlarla ondan şüphe dolanları belirtmek için yaptık ve Rabbin her şeye hafirdir. Rabbimiz Teala şeytana ve heveslerine uyan Sebe halkının kıssasını ve durumunu anlattıktan sonra onlar gibi iblise ve heveslerine tabi olan ve doğru yola hidayete karşı çıkanların durumunu müminlere haber vererek andolsun ki iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştır buyurmuştur bu, bu ayet Hz. Adem'e secde etmekten kaçındığı zaman iblisin durumunu haber veren Allah'ı u Teala'nın kavli gibidir halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu evet ama yine de onlar onun davetine koştular Allah her şeyi gören her şeyi hakkıyla bilendir 22 ve 23 de ki Allah'tan başka tatlılarınızı çağırın onlar ne göklerde ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip değildirler ve onların her ikisinde ortağı da yoktur onun bunlardan hiçbir yardımcısı da yoktur onun katında kendisine izin verdiğinden başkası şefaat edemez. Nihayet kalplerindeki korku giderilince Rabbimiz ne dedi dediler hakkı dediler ve o alidir, kebirdir. Allah'ın subhanahu ve teala kendisinden başka ilahın bulunmadığını bir ve tek Allah'ın kendisi olduğunu, nazırının ve şerikinin bulunmadığını sert ve samedin kendisi olduğunu beyan ediyor. Kendisiyle tartışanın ve kendisine karşı gelenin bulunmadığını bildiriyor. Evet. Onun katında kendisine izin verdiğinden başkası şefaat edemez. Allah'ın azameti ve büyüklüğü nedeniyle katında izin verdiğinden başka hiç kimse hiçbir şeye şefaat etme cesaretini gösteremez. Bunu daha önce Bakara suresinde açıklamıştım. Şefaat Allah'ın izniylendir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerine Şefaat Allah'ın izin verdiklerinin izin verdiklerinedir Evet Buhar Üzül'ün üstünde gelen bir rivayette Adem Aleyhisselam'ın Çocuklarının efendisi Ve Allah katında şefaat edenlerin En büyüğü Aleyhisselatü Vesselam'dır O makam Mahmud'a Gelip bütün insanlara şefaat edeceği Ve bütün insanların hüküm için Allah'ın huzurunda Toplandıkları zaman der ki ben secdeye varırım Allah dilediği kadarı benim için bırakır şu anda sayamayacağım övgülerle bana kapılarını açar sonra denilir ki ya Muhammed başını kaldır şöyle dinlenirsin iste verilirsin şefaat et kabul edilir evet nihayet kalplerindeki korku gider önce Rabbimiz ne dedi dediler hakkı dediler o alidir bu da aynı şekilde azamet bakımından yüce bir makamın ifadesidir. 24'ten 27'ye kadar Peki sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? De ki Allah'tır. Ya biz ya siz elbette doğru yolda veya apacık bir sapıklıktasınız. Peki bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu olmazsınız. Biz de fırın yaptıklarımızdan sorumlu olmayız. Peki, Rabbimiz aramızı birleştir sonra da aramızda hak ile hükmeder. Fettah, alim, odur. Peki, ona haşa ortaklar olarak iliştirdiklerinizi gösterin bana. Hayır, o Allah azizdir, hakildir. <gülüyor> Allah subhanahu ve teala Yaratma ve rızık vermekteki eşsizliğini ve onuhiyette yalnız başına tek olduğunu belirtiyor. Nasıl olarak gökten ve yerden yağmur veya bitki bitirme yoluyla kendilerini rızıklandıran yalnız ve yalnız Allah olduğunu kabul ediyorlarsa, aynı şekilde Allah'tan başka ilah bulunmadığını da bilmelidirler. 28, 29, ve 30. Biz sana ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bilmezler. Derler ki doğru sözler iseniz bu vaat ne zamandır? De ki sizin için bir günün niadi vardır. Ondan bir ande geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kulu Muhammed Aleyhisselam'a hitap ederek biz sana ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdim buyuruyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ben bütün siyah ve kızıla peygamber olarak gönderildim. Bütün insanlara ve cinlere buyurmuştur. 31, 32 ve 33 Küsretmiş olanlar dediler ki biz kesin olarak ne bu Kur'an'a ne de ondan öncekine inanırız. Bir görseydin hani zalimler Rab'ların huzurunda dikilmişler, bir kısmı bir kısmına söz atıyordu. Güçsüz sayılanlar büyüklük taslayanlara diyordu ki siz olmasaydınız biz muhakkak inananlardan olurduk. Büyüklük taslayanlar da güçsüz sayılanlara dediler ki size hidayet geldikten sonra biz mi siz ondan alıkoyduk? Bilakis siz suçlular ediniz. Güçsüz sayılanlara da büyüklik taslayanlara dediler ki: Hayır, gece ve gündüzün işiniz hilekarlıktı. Hani siz bizim Allah'a küfür etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz. Azabı gördüklerinde ettiklerine işleri yandı ve küfür etmiş olanların boyunlarına demir halkalar vurduk. Yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Evet kardeşlerim. Rabbimiz subhanahu ve kafirlerin inat ve azgınlığa devam edip Kur'an'ın haber verdiğini ahirete inanmamakta ısrar ettiklerini haber veriyor ve onların orada hiçbir evinin hiçbir sığınağının olmadığı gibi hep birbirlerine suçlayacaklarını ve onların serzenişlerini bize haber veriyor. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri duyursun. 34'ten 39'a kadar uyarıcı gönderdiğimiz her kasabanın varlıklıları dediler ki, biz sizin gönderildiğiniz şey atarız anladık. Ve dediler ki, biz muazze ve evlatça daha çoğuz. Hem biz azap edilecek de değiliz. Peki, de Rabbim dilediğinin rızkını genişletir ve kısar. Ama insanların çoğu bilmezler. Ne mallarınız ne de çocuklarınızdır sizi Bizim katımıza yaklaştıracak olan Ancak iman edip salih amel işleyen kimselerin işte onların yaptıklarına karşılık kat kat mükafatlardır Ve onlar yüksek dereceler içinde emindirler Ayetlerimizde bizi acil bırakmaya çalışanlar işte onlar azatla yüzde bırakılmışlardır De ki Rabbim rızkı kullarından dilediğine genişletir ve kısar hangi şeyden de infak ederseniz o yerine koyar o rızık verenlerin en hayırlısıdır Allah subhanahu ve teala peygamberini teselli ederek kendisinden önce geçen peygamberleri düşünüp onları örnek almasını beliriyor yüce peygamberine bildiriyor ki hangi kasabaya peygamber göndermişse oranın azgınları onu anlamış güçsüzleri de ona tabi olmuştur ve o büyük dönemler hep peygamberleri üzülmüş uyarıcıların hep üzülmesine onların taciz edilmesine sebep olmuştur Allah subhanahu ve teala burada Resuluna üzülmemesini ve geçmiş peygamberlere gelenlerin aynı şeyin başına kendisinin de geleceğini haber vermiştir. Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti'l-i burada iki bahçe sahibinden de haber veriyor. Onlardan birisinin mal, evlat ve meyve de zengin ama bunların hiçbirisi sona yarar sağlamamış. Ahiretten önce hepsi dünya hayatında elinden alınmıştı. Nitekim burada da tekrar ki Rabbim dilediğinin rızkını genişletir ve kısar. Ama insanların çoğu bilmezler. İster sevsin ister sevmesin Allah dilediğine mal verir Dilediğini fakir kılar Dilediğini zengin kılar Bu konuda erişilmesi hikmet Kesin onundur ama insanların çoğu Bilmez Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de buyurduğu gibi Muhakkak ki Allah Sizin şekillerinize ve mallarınıza Bakmaz ancak ve ancak Kalplerinize ve Amellerinize bakar Buyuruyor Allah bizi hayırlılardan kalsın 40-42'ye kadar O gün onların hepsini topladıktan sonra meleklere bunlar mıydı size tapmak dolanlar der. Melekler temzih ederiz seni. Bizim dostumuz onlar değil sensin. Hayır onlar cinlere tapıyorlardı. Ve çoğu da onlara iman etmişlerdi der. İşte bugün bir kısmımız bir kısmımız için ne bir fayda? Ne de bir zarar verebilir. Zulmetmiş olanlara da deriz ki yalanladığını, ateşin azabını tadın. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kıyamet günü mahlukatın gözü önünde müşrikleri edeceğini haber veriyor. Orada müşriklerin Allah'a şirk koşmak için ibadet ettikleri ve melekler suretinde düşündükleri ilahları hakkında meleklerin kendisine soru sorup bu, var mıydı size tatmakta olanlar diyeceğini bildiriyor. Evet. 43, 44 ve 45 Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki bu ancak sizi atalarınızın ibadet etmekte olduğundan alık isteyen bir adamdır. Ve dediler ki bu da düz bir uydurmadan başka bir şey değil. Hak da kendilerine geldiğinde hakkı inkar etmiş olanlar dediler ki sadece apaçık bir büyüdür. Halbuki biz onlara okuyacakları bir kitap vermemiş ve senden önce onları bir uyarı da göndermemiştik. Sendelerinden öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki onlar onlara verdiğimizin onda birine bile ulaşamamışlardır. Peygamberlerimi yalanladılar. Beni inkar nasıl olurmuş? Allah Sübiham'a Hüvete A'lâ Şafirlerin elim azaba müstahak olduklarını haber veriyor. Bunun sebebinin ise Allah Resulü'nün izniyle kendilerine okunan apaçık ayetleri duyduğu zaman bu ancak sizin atalarınızın ibadet etmekte olduğundan alıkoymak isteyen bir adamdır diyorlardı. Yani onlar atalarının dinlerinin hak olduğunu Resulullah'ın getirdiği dinin batıl olduğunu söylüyorlardı. Allah'ın lahmeti onların ve atalarının üzerine olsun. Evet 46 de ki ben size ancak Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalmanızı son arkadaşınızda bir delilik olmadığını iyice düşünmenizi öğütlerim. O ancak şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir uyarıcıdır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ey Muhammed senin deli olduğunu iddia eden bu kafirlere de ki ben size ancak Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalmanızı sonra arkadaşınızda bir delilik olmadığını iyice düşünmenizi öğütlerim. Ben size yalnızca bir tek şey emrederim. O da Allah, için. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalıp sonra arkadaşınızda bir delilik olmadığını iyice bilip düşünmenizdir. Arzı ve hevese tabi olmadan, tasuba kapılmadan Allah rızası için hepiniz durup birbirinize sorun. Muhammed'te bir birlik var mı? Birbirinize öğüt verin sonra da düşünün. Herkes Muhammed Aleyhisselam'ın durumuna kendisi baksın ve müşkül bir durumdan karşılaşıyorsa başkalarına solsun ve düşünsün. Buyurmuştur. Evet. 47'den 50'ye kadar. De ki sizden bir ücret istersem eğer o sizin olsun. Benim müjdetim ancak Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki hiç şüphesiz Rabbim hakkı koyar. O görünmezlikleri çok iyi bilendir. De ki hak gelmiş artık batıl. Ne yeniden bir şey ortaya koyabilir ne de geri getirebilir. De ki eğer ben satacak olsam ancak kendi aleyhime satmış olurum. Şayet hidayete edersen Rabının bana vahiy etmesinden ötürü ederim o muhakkak ki semidir, kâridir. Rabınız banu ve talâresine müşriklere böyle demesini emrediyor. Muhakkak ki her şeyi en iyisini bilen odur. Kulların sözünü işitir, yakındır, dua edenin duasına icadet eder. Ali sallallahu aleyhi ve dediği gibi siz görmeyen ve duymayan birine dua etmiyorsunuz. İşiten yakın olan ve icabet edene dua ediyorsunuz buyurmuştur. Evet, 51'den 54'e kadar bir görsen, han korkmuşlardı. Artık kaçacak yerleri de yoktur. Yakın bir yerde yakalanmışlardır. Ona inandık demişlerdir. Ama uzak bir yerden nasıl kolayca imana imana ulaşılır? Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdir. Uzak bir yerden kayba akıp tutuyorlardı. Onlarla arzuladıkları şeylerin arasına bir engel konmuştur. Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi şüphesiz onlar şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Ve bunu ve Hüveteala Ey Muhammed! Kıyamet gününü yalanlayanların durumunu bir görsen. Hani o gün onlar için kaçacak ve sığınılacak hiçbir yer bulunmaz. Yakın bir yerde yakalanmışlardır. Onlar kaçmaktan alıkonulmuşlardır. Aksine ilk anda Evet. Bu hadirlerden çıktıkları zaman onların halini anlatan ayetlerdir. Ona inandık demişlerdir. Yani bunlar Kıyamet günü Allah'a, kitabına, Resul'a inandık derler. Nitekim Allah subhanahu wa bunlar hakkında Sizde i Suresi'nde de dediği gibi suçları Rab'ların huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabb'imiz gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri çevir de salih iş işleyelim. Doğrusu kesin olarak inandık derken bir görsen duyurmuştur. Evet. Tıpkı uzaktan bir şeyi elde etme imkanı olmayan insanlar gibidirler. Evet. Uzak bir yerden kayda atıp tutuyorlardı. Bunun da manası görmeden dil uzatmanın zan anlamına geldiğidir ki onlar kıyamet hep yalanladılar. Onlar boşu boşuna konuşarak dirilişin, cennetin ve cehennemin olmadığını söylüyorlardı. Allah subhanahu ve teala bizleri her türlü şüpheden beri buyursun. Ahirete iman eden, Allah'tan korkan, onun emrinle hareket eden ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kullarından bizleri eylesin. Bu surenin faziletiyle bizi bereketlendirsin. Amellerimiz güzelleşmesin. Velhamdülillah.